bir kişi arıyorum. Bakalım bu nereden çıkacak? O çıkacak ortaya. Tamam mı? Alacak şeriatın sancağını layık olduğu yere dikecek Bizim mangalımızdaki közler daha tam sönmedi. Tamam mı? E, ortalığa bakarsan işte bilmem şudur budur vesaire Bit, öldük bittik gibi ama yok öyle değil. Öyle değil. Yeni affedersin söylendiği gibi. Tamam mı? Mevler bir şeyler yapacak. Ama işte, e, yani işler geleceği vakte rehim bırakılmıştır. Diye bir atasözü var. El umuru bir bi evkatiha. O zaman gelmeden işte o iş ortaya çıkmıyor. Bizim mangaldaki közlerimiz tam sönmedi. Tamam mı? Üstünde küller var. Şimdi bir el lazım. Birisini arıyoruz. Bakalım nereden çıkacak bu? Ve Mevla onu ne zaman çıkaracak? O gelecek, o külleri fu diye savuracak, alttan közlerle geçecek. Şimdi şu an biz kocaman bir ateş düşünün yanıyor vesaire. Da efendim yağmur yağmış. Sağında, sonunda birkaç tane köz kalmış gibiyiz biz şu an. Her biriniz, her birimiz işte birçok yönüyle de belki yağmura maruz kaldık. Ateşimiz söndü gibi ama ateş daha tam sönmedi. Aha, ateşi söndükten sonra kalan efendim e, parçalar var. İşte şu an her birimiz o parçalar gibiyiz. Mevla eğer bu ateşin üzerine bir avuç da odun atarsa o zaman Allah'ın izniyle beklenen e, müjde gelecektir. Meyus olmak yoktur. Ondan sonra istikbalden karamsarlık yoktur. Allah neler yapacak neler, neler yapacak neler ama Mevla birisini arıyor. Resul-i Ekrem sallallahu de birisini arıyor. Akşam bahsedilen kılıcı teslim etmek için. Daha gençlik nedir? Vaktisa bel ameli eydan. Aynen ilim tavsili gibi belki ilim tavsili gibi ameli salih elde etmenin peki midir? Zamanıdır gençlik. Sultan Fatih 20 yaşındayken İstanbul'u peki tetipmekle şerefiya Yaş 20 Yaş 20 daha küçük yaşta, neler halledenler var neler, neler halledenler var neler. Sen bize bak bize, bize bak bize, sen bu düzenin ve sistemin getirdiklerine bakma. Bunlara göre ibadet etmek, namaz kılmak, hacca gitmek, yok sakal bırakmak, yok bilmem çarşak giymek, bunlar kırkından sonra, ellisinden sonra, bırakın bu hayalleri. insan psikolojisini biz bilmiyoruz biz. İnsan neye kendini kaptırdıysa öyle gider ve sonunda o duygu nesil olur. Bir alışkanlıktan vazgeçmek, ne bileyim bir adetten vazgeçmek kolay bir şey değil. Nefis sanki o an tamam bu yaşa kadar seni eğlendirdim, artık seninle artık meşgul olmayacağım, hadi bundan sonra dön Allah'ın yoluna demeyecek sana. O yaşa geldiğin zaman sana başka dümenler yapacak, kız bak gördüğün gibi hayat ne güzel, Boşver iman, İslam vesaire. Sana başka makamdan, rast makamından bir şarkı söyleyecek. Haydi bakalım, koy ver gitsin. Ver kurtul deyip seni gene efendim bu şekilde oralayıp gideceksin. Tabii tabi'a sariye diyorum. <gülüyor> Büyükler. Karakter bulaşıcıdır. Karakter bulaşıcıdır. Sen şu toplumun içerisinde, şu toz duman, şu bataklığın içerisinde olduğun müddetçe sen yo o kadar yani güzel kalamayacaksın. Yağmur yağdı, yollar çamur oldu. Sen kendini sakındırıyorsun. E, çamur üzerine atlamasın, bilmem ne işte. Kirli sular seni ıslamasın vesaire diye. Ama yanından geçen araba hızla geçiyor. Senin koruman da bir şey ifade etmeye müziyor. Ha burada birisi sigara içse, e, siz sigara içmeseniz bile o sigaranın dumanı genesi etkiler mi? Etkiler. Ve toplum bugün o hale geldi. Onun için yani ne kadar İslami aksesuara, giyin kuşam şuna buna bürünüyorsak da yine bazılarımızın kalbinde tilkiler cirit atıyor. Tamam mı? Ama bilesin ki, bilesin ki onlar da peki kayıtlanıyor. Bilesin ki onlar yarın filiz verecekler. Seni ondan sonra kim vurduya götürecekler? Bugün ortama biz hakim değiliz. Onlar hakim. Karşı tarafı hakim. Işte bunları şuura dönüştürdüğün zaman ayakta durabilme, ayakta durabilme şansın olur. Ama işte ne yapalım ya, zaman kötü ya vesaire falan, dirensene, dirensene, ne oldu sana peki? Ama bu iş bir olacak değil. Herkes peki ben yaparsam, Rabbim bize yardım edecek, düşünecek. Bak ondan sonra ne oluyor? Yani şu memleketin ayağa kalkması, şu İslamiyet'in yüzünün gülmesi var diye, bir hafta sürer, bir hafta Allah'ın izniyle, bir hafta sürer. Ama işte henüz daha o e, nimete layık hale gelmedik. Bir insan hep böyle otursa, otursa ne olur? Hamlanır değil mi? Boynu tutulur, bilmem ne işte dizleri kilitlenir vesaire falan filan, kafanı çeviremezsin sağa sola falan filan, oran buran kereçlendi, mereçlendi, romatizma oldu vesaire. Ama ve lakin e, koşsan, yürüsen, Ondan sonra biraz şöyle spor yapsam vesaire, bak o zaman çıta gibi oluyorsun, delikanlı oluyorsun vesaire. Şu an biz Müslümanlarda böyle bir oturma hali var. Ne boynumuzu sağdan sola efendim çevirebiliyoruz, ne arka arkamız rahat onda. Vücut kilitlendi. Hareket ilimli oluyor, irfanlı oluyor, zikirli oluyor. İmam Rabbani buyuruyor, bir saatlik sohbet, 40 kere, her keresi de 40 günden olmak üzere peki 4 kere 16, 1600 gün yapar. 1600 gün çilehaneye girip de tesbihle Allah demekten daha üstündür diyor. Ne bir saatlik ilim, bir saatlik ilim, bir saatlik ilim. Bu bir gözlüktü kardeşim. Bu gözlüğü tak, ondan sonra hayata bak. Peki benim emrim senin emrim. Şimdi de kader nerede geçti? bıktım pısandım bilmem ne Kur'an'dan Arapçadan şudur budur ama ne güzel gezmek varken biz sanki cezalı mıyız ya kursa tıkındık kaldık vesaire falan filan bunların manası yoktur bu bahsettiğimiz noktada var ya istifade noktasında bazı insan var ya Allah-u Teala öyle bir kafasını açıyor ki şu perdeyi bile istemiyor niye sırf bununla meşgulayım diye Cavuz İbrahim Allah Teala, Rasulü Ekrem Savaş Səlemin hadis-i şeriflerini toplamak için diğer diğer geziyor. Ama diyor yemek diyor zamanım alıyor diyor ya. Bak şimdi aşk'a bak. Rasulü Ekrem Savaş ve sahabe kiramdan gelen ilmi mirası adam toplama çalışıyor. Ya ben şimdi yemekle mi uğraşacağım ben diyor. Ana diyor bana yüz tane diyor, çörek yapsana diyor böyle. Diyor. Ya diyor yüz tane çöre koyuyor sepetine çuvala. Haydi bakalım bu kızgın çenelerde nerede bir alim duyuyorsa oraya gidiyor ve yayan gidiyor. Şimdiki benim yani ulaşım araçları o zaman bundan 700-800 sene önce ve o çörekler tabi oluyor taş sıcaktan gidiyordum ve Dicle kenarına diyor e, köreği ıslatıyordum diyor her gün bir çörek yiyordum diyor 100 tane çörek 100 gün bana yetiyordu diyor dönüyordum anama diyor e, bir daha diyordum bir daha bana 100 tane çörek yapıyordu koyuyordum torbaya diyor yine diğer diğer gezip Resulü Ekrem sağ ol, ve Sahabe-i Kiram'dan gelen hadis-i topluyordum diyor. Adam oturup yemek yiyemiyor. Niye? Aşk bırakmıyor ki. Sonra yerken de böyle bisküvi şeyler yerlerdi böyle. Ağzını attığı zaman kıtır kıtır kıtır, kıtır kreker girer. Tam üç kere en fazla ısırıp yutabilecek e, yani kıvama gelmiş olan gıda maddeleri yerlerdi. Şimdi bizim gibi alacak efendim tavuğun bacağını, bir buradan asılacak, bir oradan asılacak vs. Hadi bakalım bir tavuğu yiyince gider, yarım, saat e, yarım saatte yiyecek, affedersiniz, Bunu yarım saatte herada geçer vs. Eh ondan sonra biraz da uzanayım der vs. Bizim ömür ömürde böyle geçiyor işte. Yani aşk denen şey mutlaka senin bir tarafını götürmeli, senin bir tarafını götürmeli, sana bakan herhalde, çok mühim bir derdi var ki, o dertten dolayı sağa sola bakmıyor, kafası mutlaka bir şeyle meşgul diyebilmeli, diyebilmeli, diyebilmeli. Tarikat dersi esnasında, Cüneyt Bağdadi, e, ona birisi selam verdi, selamını almıyordu, hastaydı, son günleriydi. Ziyaretine geldi, Esselamu Aleyküm dediler, o Aleykümselam demedi. Neticede, haydi bakalım dersini ilerletti, ilerletti, bitti. Dedi ki, bu kusura bakmayın dedi, siz geldiniz selamun aleyküm dediniz. diyor, ben selamınızı almadım geciktirdim. Çünkü korktum ki sizin selamınızı alırken, sizin selamınızı alırken ki zaman içerisinde e, ben ölürsem, ölürsem, tarikat dersem tam bitmeden öleceğim için dedi, utandım Rabbimden selamınızı alamadım, kusura bakmayın şimdi alıyorum dedi ve aleykümselam, köp gittim. Ben bugün işte derse gelemeyeceğim. Misal. Niye? Ya ben işte kokuyorum işte banyoya falan filan gideceğim. Misal vesaire. Ama ilim gidiyor. İlim gidiyor. İmam Ebu Yusuf rahimallahü Teala çocuğu vefat etti. Dedi ki adamlarına siz cenazeyi kaldırın ben gelemeyeceğim dedim. Ya dediler ne yapıyorsun sen? Bu senin canım, ciğerin ondan sonra göz ağrın şu yun bu yun vesaire Doğru diyorsunuz ama dedi şu an İmam-ı Azam Bağdat'ta falan cami dedi. Kimden sonra ders verecek dedi. Bir insan çocuğu ölebilir ama yine çocuk sahibi olabilir dedi. Fakat bugün İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye hiç duymadığım bazı gerçekleri söylerse bir daha da onları söylemezse ben ömrümün sonuna kadar kahrolurum ben dedi. Kahrolurum ben dedi. Böyle kaç tane misal istiyorsun? Bu din bu kadar sağlam temellere, sağlam aşka dayalı olarak bize geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son peygamber. Bütün peygamberlerin piri, üstadı, padişahı Munav-i Teala İbn-i Abiden ki Ni Allahü Teala peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin piri, padişahı yaptı diyor. Çünkü diyor 224 bin peygambere allah Teala ey peygamberler bana doğru koşun deyince bütün peygamberler var gücüyle allah Teala'ya koştu diyor. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in koşarken ortaya koyduğu heyecana denk hiç koşan olmadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük arzu ve iştiyakla Allahü Teala'ya koşup onu ne kadar sevdiğini ortaya koyunca Mevla da ona belki e, Seyyid-ül Murselim, Fatem-ül Enbiya, Murselin, en son peygamber, peygamberlerin padişahı, lütfunu ona iltihaf buyurdu, ona takdim etti, hediye etti Allah Celle Celaluhu. i̇mam İmamı Kuşiri, rahimullah Teala, Er Risale adlı güllerden daha mismis mis kokan kitabında buyuruyor ki, Cenab-ı Celle Celaluhu, tur Sina'da, Musa Aleyhisselam'la görüşmeden önce, Tur-i Sina diye bir dağ var, işte o Arabistan topraklarında, Tur-i Sina Dağı'nda Musa'ya selamla tekellüm etmeden önce bütün dağlara şöyle bir nidada bulundu. Ben kulum Musa ile, ben kulum Musa ile görüşmek istiyorum. Hangi dağın üzerinde, peki hanginizin üzerinde ben Musa ile görüşeyim deyince bütün dağlar ben ben ben ben ben ben ben ben diye ona atladı. Tur Sina'yı ediyor. Cenab-ı Hak daha sonra üzerinde buluştuğu tuğr Sina ise oyunu büktetiyorlar böyle. Yani senin huzurunda belki ben ee, benim bir istekte bulunmam ne demek olacak ki? Ben aciz, garip, ben senin huzurunda konuşacak bir varlık değilim ben. Ve Cenab-ı Celle Celaluhu Tuğr-i Sina göstermiş olduğu o saygı ve hürmetten dolayı onu Musa Aleyhisselam'la görüşme mekanı da tayin etti. Neler duyuyor dinliyor değil mi? Hangi duygular hangi duygularla peki ilim olarak peki e, hareket ediyor biliyor musunuz? o zamanı tasirliymiş gençlik peki ilim tahsili zamanı ve ilmi aydan aynı zamanda ilim etme zamanıdır diyor. Ve o işki yuje de bulunuyor. فِي هَذِي الْأَوَانِي Bu anda, yani gençlik zamanında senin ortaya koymuş olduğun amel salih var ya, hani gençlik işte hacca gittin, bilmem ne umriye gittin, bilmem ne tarikat dersi aldın, şey yapmaya çalışıyorsun, ilim, zikir, fikir vesaire insanlara vaaz ediyorsun, bir şartta böyle وَالْعَمَلُ lezi o amel salih ki, يُوْجَدُ فِي هَذِي الْأَوَانِي Peki bu gençliğin, döneminde ortaya koyulan amel-i salih, neye göre ama? Bir muk, kendi kafana göre değil. Neye göre? Bir mukteza şeriat garra'i. Peki, pırıl pırıl, bembeyaz olan şeriatın belki istemiş olduğu şekilde muktezasınca, gereğince senin bu gençlik döneminde ortaya koyduğun amel-i salih var ya, maha istilla istilail mevaniye, eee, engellerin belki istilası olmakla birlikte, eşşehvaniyeti, şehevi bir takım engeller var olmakla birlikte, vel agradin nefsaniyeti, aynı zamanda duygusal bir takım hedefler, gayeler, dünya sevgisi, diye işte, çulçapus sevgisi, boynuna ve koluna teneke sevgisi, falan filan, nefsi hedefler olmakla birlikte, şehevi bir takım engeller olmakla birlikte, buna rağmen hepsinin üzerine, ayak basıp da şeriatı istemiş olduğu şekilde hı hı, bu gençlik çağında ameli salih yapmak var ya e, lehu işte amelin vardır edafun çok katka e, farklılığı vardır ve itibarin farklı farklı değerlendirmeler vardır ve itidadin yani bu da aynı manada yani çok çok efendim yani dikkate alınması gereken yönleri vardır neye karşın adaletil o işlere karşı ki ya o o işler meydana geliyor fi gayri hadi evani bu gençlik zamanının dışında bak avantayı görüyor musunuz şimdi mesela diye namaz kılıyorsun 60 yaşına geldiğin namaz yaşta da namaz kılıyorsun şimdi de ilim okuyorsun 60'ında da peki ilim okuyorsun bir dakika ya ne fark eder ya şimdi ehleninin de soruyu okuruz bir dakika bir dakika Diyelim ki mesela şu dakikada sen buradasın değil mi? Şu dakikada buradasın, ilimdesin sen. Ha, bu dakikadan sonraki dakikada da gene ilimdesin sen. Fakat bir dakika önce bir dakika önce elde etmiş olduğun ilimin değeri katı, katı bir dakika sonraki ilimden çok daha üstün. Anlıyor musunuz? İmam-ı Razi, tefsiri i Kebir'in Efendim e, Vel As suresinin tefsirinde diyor ki bir insan bir insan hayatı boyunca e, yanlış yolda gitse ve gittiğin iman hepsini attı bir kenara e, ama hayatının sonunda sonunda pek işi fark etti bu adam bu dinsiz e, kelime kelime işaret getirdi diyor ki bu kelime işareti yerine getirinceye kadar yaşamış olduğu süreç içerisinde yaptıklarına baktığımız zaman bu adam cehennem diyoruz. Fakat diyor, son nefeste, son nefeste getirmiş olduğu kelime-i baktığımız an, bu adam artık nerede? Cennette. Tamam Cennete girmişti bak, bir anını bile, bir anını bile yerinde bir an ne oluyor? Ama yani Rabbani diyor ki, eyvallah, gençlik yaşta da belki ilim olur, ondan sonra ibadet olur, ameli salih olur. İhtiyarlıkta da aynı şeyler olabilir. Ama ve lakin taze zamanda, genç zamanda ee yapılan ilmin karşılığı ihtiyarlık çağındaki yapılanından çok daha farklı. Diyelim genç olmuş, evlenmiş bir insanın çocuğu yani ee, daha gürbüz, daha böyle şahsiyetli, kişilikli falan filan olabiliyor. E, i̇htiyarla yakın bir çağda e, çocuğu dünyaya gelenin Çocuğunda ise fiziksel olarak icabında yorgunluk hali olabilir. İnsanların hücreleri genç ve dinamik iken tamam mı? O hücrelerin peki ortaya koymuş olduğu güzellik çok daha şirinmiş şirin oluyor. Ama hücreleri yorulmuş. Artık yani duygulara ihtiyarlamış. Eee artık sevmeyi ve sevilmeyi dahi unuttu diyelim. Eee bitmiş bir insan yani neredeyse. E, bunun çocuğu diyelim yani delikanlılık çağında iken e, dünyaya e, geldiğinin aynısı olur mu? Yoo, yoo. İbn-i <gülüyor> Abdülkar Endülüs ulemasından e, Camii Ben'ilm ve Fadli kitabında der ki gençlikte ilim, gençlikte ilim, gençlikte ilim taş üzerine yazı yazmaya benzer. Yani kalır demek istiyor. Ama e, daha sonraki kocalma yaşlarında yapılan ilim ise su üzerine yazı yazmaya benzerli. Ona göre ona göre Cenab-ı Hak çok güzel bir nime size takdim etmiştir. Allah-u Teala şükrüne muvaffak eylesin. Ama istisnalar vardır. İbn-i diye bir alim vardır. 700 yıl önce yaşanmıştır. Abdülfettah ve Guddül Rahimullahu Teala e, Kıymetü Zemen İnde El Ulema adlı der ki yani İslam alimleri nazarında e, zamanın değeri ve kıymeti diye bir kitabı vardır. O kitabı bir zamanlar. E, orada diyor ki İbn Akil rahimehullah Teala e, yaşım 90 diyor. Yaşım 90. Yaşım 90 diye neticede şu kalbimde diyor ilme karşı, kitaba karşı öyle bir aşk, öyle bir heves var ki 20 yaşında delikanlı iken sahip olduğum aşktan, sevgiden, alakadan çok daha fazla diyor. Çok daha fazla diyor. Çok daha fazla diyor. Bunlar da vardır. Bunlar da vardır. Eski ecdadımız derdi ki ilim ve kitap sevgisi bunamayı bile geri atar diyorlar. Bunamayı bile geri atar diyorlar. Bunamayı bile geri atar diyorlar. Geri atar diyorlar. Ama genelde nedir? Genç yaşta elde edilen ilim veya ortaya koyulan amel-i salihin değeri ve kıymeti çok daha mükemmel. Bizim anne ve babalarımızın en büyük eksikliği, tabi onlarda göremediler herhalde güzellikleri haliyle hazır ne varsa onları bize öğrettiler. Hayatı bize tam öğretmediler kardeşim ama o da bir yerde yani hiçbir şey. Biz belayı hak ettik, allah Teala onu bize musallat etti bize hayatı ne dünyayı ne ahireti tam öğretmediler. Bunun için asıl faydalı işleri yapacağımız zamanı eğlence zamanları bize gösterdiler. Eee yorgunluk çağını diyelim ve bir başka bir zaman gösterdiler. Çarpık bir kafayla ne dünyayı değerlendirebildik ne ahiret değerlendirebildik. Burası da battı gitti ve bu tarafta battı gitti. bir anne-babanın, bir eğitimcinin, bir hocanın talebeye vereceği en kıymetli, en kıymetli eğitim, en kıymetli peki ders, insanın mesuliyet sahibi bir varlık olduğunu ona anlatmaktır. Dünyada en ağır şey mesuliyettir. Sorumluluk taşımaktır. Bir hocanın talebesine enjekte edeceği, yani damadan yapacağı iğne, diyelim nedir? İnsanın mesul insanın sorumlu bir varlık olduğunu ona anlatması, ona böyle kaneviçe işler gibi işlemesi gerekir. Çünkü dünyada en mühim şey bu. Sorumluluk duygusu devreye girdikten sonra, gençlikte nelerin yapması lazım, bunu insan kendisi de anlar. Ve الْلَّذِينَ يُوْجَدُ ف۪ي هَذ۪ي الْاوَانِ Böyle bir gençlik zamanında, مُكْتَزَ شَرِيَاتِ الْقَرَّائِ Şeriatı ı Ahmediye'nin gereğince belki ortaya konan e, bir amel-i salih vücud-i istila mevani e, gençlik fırtına çağı değil mi? Çılgınlık çağı. Peki böyle engeller var iken şehvete dayalı engeller insanı tamamen e, kaplamışken sen ne yapıyorsun? Nefsi ayakların altına alıyorsun ondan sonra tutuyorsun ilmet düşkünlük gösteriyorsun. Dün akşam sohbetten sonra bir delikanlı yanıma geldi. O birinci sohbette de gelmişti. Hocam yeni evlendim dedi, mutluluğuma dedi, dua eder misin? Kim bu akşam? Orada bu cümle geçmişti hani. Resul-i Ekrem sağ ve sellem'i, tasavvufun dinamiklerini, tasavvufun kayıplarını iyi öğrendikten sonra bir inceleyin. O zaman insanın kafası tavana vurur. Resul-i Ekrem sağ ve sellem güzelliği karşısında. Çocuk bu cümleden etkilenmek dedi ki hocam dedi, Allah dedi, bir dedi. Rabbim beni dedi, o anlattığın şekilde tasavvufu anlamaya, tarikatı anlamaya, almaya muvfak eylesin falan diye. Bak ne oluyor? Sen dersin ki hoca sıradan şeyler söyledi vesaire. Bana bak, orada sadece sen yoksun orada. Bak ne oldu? Birisi işte böyle, yani bakarsın ki böyle adamın yani e, lambası hazır, fitili hazır, gazı hazır, o fitili yukarıya çekecek olan makine hazır, kibriti hazır sana der ki, hocam şuna bir kibrit çak sana, çakarsın kibritini gider. Bazı insanlar vardır, bazı insanlar vardır. Ne lambası hazır, ne gaz yağı var, ne fitili var, ne makinesi var, ne camı var. Ve efendim bana bunları temin etsene vesaire falan. Bazı insanlar da böyledir. Sana, sana e, icabında gerekmez ama herkesin yani bildiği aynı değil ki böyle nelerle şahsen karşılaştım biliyor musun? O zaman diyor ki, yahu herhalde Allah Celle bu beni buraya bunu yüce için gönderdi. Vizir Efendi rahmetliği vurdular. Ondan sonra beni bazı arkadaşları sürükler, sürgün ettiler. Beni sürükler bir mahrum ettiler. neyse uğraştık çalıştık vesaire biraz daha böyle e, gelişmiş bir yöreye geldim. Yani her sabah on kilometre gidiyorum. E, arkadaşlar arabaya getiriyorlar sabah namazını kıldırmaya ama hiç kalbim ve yüreğim ağırlanmadı. Fakat sonra ne oldu biliyor musun? Hayatında camiye girmeyen insanlar camiye girme başına varlar. Albay, binbaşı, bilmem ne vesaire vesaire, emekli adamların olduğu bir yerde oynasın. O zaman dedi ki Rabbim, Rabbim şimdi anladım beni buraya niye gönderdi. Alırlar seni mesela atarlar kodese içeriye. Sana mesela ağır gelir hadis vesaire ama bir dakika, bir dakika. Seninle Allah-u Teala orada birisi o hapishanede. Tamam mı? Onu girişe edecek Allah-u Teala. Seninle onu diritecek. O hapisten çıktıktan sonra böyle bir fırtına olacak ki senin yapamadığın şeyi icadın Mevla ona yaptıracak. Allah'ın böyle cihirleri de vardır ha. Vardır ha. Vardır ha. Burada sana bir sır vereyim. Sen eğer Cenab-ı Hakk'a kurbiyet sahibi olursan, yakınlığı sahibi olursan Mevla sana seni niye oraya gönderdiğini de bildirir sana. Ben, ben buraya niye geldim diye bir soru sorduğun zaman, Rabbim sana bir hat çeker, bir kablo çeker bizim tabirimizde. Mevla oraya niye gönderdiğini sana Cenab-ı Hak Tevleciler'e söylüyor. Ma vücudu istila il mevvaniye ve el nefsaniyeti. Bak her türlü nefsi duyguların da, Galeyan hale geldiği bir çağ diyor, gençlik çağı. Bununla birlikte, bununla birlikte, eee ne oluyor? Sen ilme düşkünlük gösteriyorsun. Bak burada çok kuvvetli bir tercih yaptın. Kuvvetli bir tercih yaptın. Şehvet seni yakıyor, kavuruyor peki. Sen ondan sonra şehvetin elini, ayağını bağlıyorsun veya onu ağaca bağlıyorsun. Sen diyorsun bekle burada, bekle burada. Önce fena oğlum, ondan sonra ellerin önce fener fil iyi bulup ondan sonra evlenin. Ama benim anam babam bana bu hayatı bırakmadı ki. insan hapishanedeyken nasıl evlenecek ya Allah aşkına? Hapisteyken evlilik mi olur? Misal. Oğlum öyle evet. işte sen parmaklarının arkasında hanım bu tarafta, hoca orada böyle uzaktan bay bay yapar gibi kabul ettim, kabul ettim. Ama öbür, öbür nikah öyle mi oluyor? Dostların geliyor, şu geliyor, bu geliyor vesaire vesaire. İnsan hapisteyken evlilik olur mu? E, olmaz diyeceğiz ya. Eyvallah. Memeradani diyor ki şöyle bir mektubuna girerken, mektubu yazdı insana. Allah seni hakiki hürriyetle bahtiyar eylesin, diyor. Hakiki hürriyetle bahtiyar eylesin, diyor. Ee, hakiki hürriyet nedir, diyor. İnsanın diyor, fena filer olduğu andır, diyor. Şu an hepimiz peki nefsin esiriyiz biz. Esaretteyken, Hı. hapisteyken yani, Nefsin hakimiyeti altındayken, haha, gönlüme göre hayat yaşıyorum. Yo, zindandasın sen. Henüz efendiyim. Ortalıkta hür insan yok. Hür insan her istediğini yapan değildir. Onu kedik köpekler de yapıyor. Hür insan, nefsin hapsinden ve dayatmasından yakayı kurtarmış insandır. E, esaret halindeyken peki nasıl peki gezdiksin, dözdüksin sen peki? Demin dediğimiz gibi, biz buluşçağını işte erkeklik, kızlık vs. affedersiniz manasında aldık, gittik vs. Ama uyanıklar öyle değil. Uyanıklar öyle değil. O Sultan Seliman, Aleygül Rahmetüvel Gufran, on yaşındayken gözünün önünde böyle bir, böyle bir ok veriyorlar. Ondan sonra bir de bir kuşu böyle havaya fırlatıyorlar. Oku kaldırmasıyla, atmasıyla kuşu vurması aynı anda olmuş. 10 On yaşındayken ortaya koyduğu kabiliyete bak. Performansa bak. Yani ben savaşacak güçte ve kuvvette artık silah kullanan bir insanımdı diyordu. İnsan bir noktada kendini ispatlamalı. Said İbn-i Cübeyir Rahimallahü bir kızı vardı. onu bir talebesini vermek istedi. Teklif etti. Oğlum dedi, kızımı sana layık görüyorum dedi. Talebesi dedi ki, Efendimiz Hazretleri... Benim bir şeyim yok ki mehil verecek dedi. Alın mümkün param bile yok dedi ya. Bir e, bile yok. Sen de onlara karışma Sen kabul ediyor musun? E, peki efendi hazretleri dedi. Hadi bakalım. Birinci gün bitti. İkinci gün sıra geldi. Çocuk işi kurulunu pırtısını topladı neyse. Evden giderken hanımı yakasından tut. Nereye gülsün sen? Ya beni bırak dedi hanım dedi. Ben dedi, duramam burada. Ben senin babandan ders okuyorum dedi. Sen dedi benim babamdan hangi ders okuyorsun şu dersleri okuyordu ben. Çöp bakayım başka. Babamın sana de dersleri ben sen okuyayım tamam mı? Ya kadın da kız da hop balayı, balayı, nöbşenin, nöbşenin ama bak, bak insan bu, İnsan bu. Bizde ancak bunlar güldürüye vesile oluyor yani vesaire falan filan. Sende hiç yok mu peki? O oluyor, ha bu olmuyor. Trabzon Belediyesi'nin çıkarttığı 5 ciddi Trabzon'daki tarihi taşları üzerine bir kitap var evde. Bundan işte bir zaman önce bakmıştım da, böyle güzel basmışlar gayet güzel. Mezar onunca resmi var. Altında işte okunuşu, altında bugün bir Türkçe ile ne anlam ifade ettiğini. Bakıyorum böyle sevdan baktığım bir mezarttaşı geldi. Öyle türleri diken diken oldu. Gözüm doldu. Ne yazıyor biliyor musun? Bütün İslami ilimlerde uzman ve mütehassıs olacak seviyede alime olan Aişe Hanımefendi'nin kamiktaşları değil. Ben o manzarayı gördükten sonra yaşamakta utandım ben. Ama yani yapacak da bir şey yok. Bugün belki o ilimleri bize okutacak olan insanlar olsa sizin de içinizden o insanlar çıkar. Ama bir düşün ya ben buraya geleceğim yılda iki defa üç defa neyse e nasıl olacak peki bu işler? Arman büyük ama tane yok tane tane yok tane. Ve şimdi o ardeşerdeki hoca ben tanımam onu. E i̇şte mektubu okudum onları telefonda iki mektubu okudum onları heyecanlar yani. Diyelim, un var, şeker var, tahin var, fakat helva yapacak insan kalmadı. Bu zaman işte ağlama zaman. Ne zaman ki biz anlamadığımız bir yeri soracak insan bulamayız, tamam mı? O zaman oturup, kura halinde hep birlikte ağlayalım. Ümmet-i Muhammed o zaman bitti, o zaman bitti. Bir insanın çocuğu olmasa doktorlara giderler, hastanelere, bilmem vesaire falan filan, bürologlara şuraya, buraya... <gülüyor> adam bir taraftan uğraşır, kadın bir taraftan uğraşır. Niye? Aman zürriyetimiz kesilmesin diye. İlmin zürriyeti kesildi kardeş. Nesli tükenmek üzere olan kuşların bile efendim çoğaltılmaz için devlet önlem alıyor. İntihar eden balinalar yani karaya atlıyor. Ondan onları tekrar yüzdürmek için balina sevenler haydiye seferber oluyorlar. Deniz kaplumbağaların nesli kesilmesin diye onları peki hijatmaya çalışıyorlar. Kuşlar peki nesilleri kesilmesin diye onları özel ortamlar hazırlıyorlar vesaire. Hocanın zürriyeti kesildi. Tefsirin, hadisi fıkkın, şu ilimlerin zürriyeti kesildi. Geçen de efendi dedi ki bana, Bayram Hoca'dan mektubat gitti artık. Zannetmeyin, İstanbul'da kursa da mektup okunmuyor. Okunsa da ne oluyor biliyor musunuz? Böyle sıradan işte, işte tarikatın fazileti, yok dünyaya işte bel bağlamama, yok bilmem işte geçmiş olsun taziye mektupları falan, böyle sıradan mektuplar. var yani Rabban'ın mektubu altında şifre mektupları var. Hikemi, hikmetle dolu, felsefi beyni zorlayan, ama bununla birlikte insanı ilim fabrikası haline getiren, Mektuplar var, okunuyor. okunmuyor. Ya, uğraşıyorlar ama nasıl uğraşmak yani? Böyle işte, klasik, düzden, vaaz ve nasıl ya her kitaplarda bulabileceğimiz bilgiler, türünde olan mektuplar okunuyor. Ama beyin yapan, İslam'ın felsefesini ortaya koyan mektuplara heves eden şey, yok. insan oraya, oraya peki tay lazım. Bak kamyonlar, bakıyorum habire taşlaşıyorlar ya. Habire taşlaşıyorlar. Niye? Denize dolgu yapıyormuşlar herhalde değil mi? Adam ne kadar zahmete giriyor, yolu he, düzeltmek için vesaire. Dünyada bak, dinamitler atıyorlar, bilmem ne, bir ton, 30 ton peki kayayı yerinden söküyorlar, kamyonlara yüklüyorlar yolu yapmak için. İman ve İslam'ın peki yolunu döşürmek için zor da olsa, he, ha, bu satırları kim, kim, kim, kim dinamitleyecek Ayşe? Kim dinamitleyecek? dinamit diyecek Fatma, kim dinamit din, din, din, din, diyecek Sema, Rukiye. Ben de dedim ben bırakmayayım efendim. Ben kim bırakırsa bıraksın ben bırakmayayım. Ulan dedi şu mektubatı var ya sana Allah okut dedi. Ben dedim, sayen dedi. Uydu olmadan görüntü olur mu? Davut Olu Hoca vardı. Allah Ganibe'de rahmet eylesin. Bu mektubatı getirdiler ona tercüme ettirmeye. Çilek elinleri. O sahibi. <gülüyor> Adam yemek yiyormuş o an. Demiş efendim şu kitapta tercüme eder misin? İşte, Rabbani çok seviliyor falan filan. Amos bakmış şöyle. Ya demiş bu demiş Kale Yakulübü olacak ilim değil buna lazım. Hale-i Yahulu, yani hal lazım dedi, o da bende yok dedi, alın götürün, ben çıkamam ben dedi. Büyük kuvvetli ağalıyım. Bak Sahih-i tercüme etmiş, 8-10 cilt halinde, evet. Mektubatın Arapçası alışılmış bir Arapça değil. Yani bu bugün bir Arap bunu böyle okuyor, anlayamıyor. Çünkü bu Türk zevkine göre, efendim yani yazılmış bir Arapça türü Şimdi Pakistanlı bir Müslüman var, onun bugünkü arabın da anlayabileceği e, düzgünlükte bir Arapça'yla e, Arapça'ya çeviriyor. Ama ne olursa olsun ne olursa olsun bunu Arapça'ya çeviren e, Murat Molla Buhari ben Allah razı olsun. Murad zamanında Arapça yasaktı. Arapça yasaktı. Günümüzdeki efendim yani kötü zamandan daha kötü bir zaman değişti Murad ve Farsça yazdı mektubatı. Benim elimde Farsçı Stavuk. Yani bugün Türkçe işte, bir Farsça da O zamanın konuşma diliydi. Sonra o Farsça mektubatı, o Mura Buhari denen zat, Türkistan'dan gelmiş şeye, İstanbul'a, 250 sene önce oturmuş buna, öyle bir Arapça'ya çevirmiş. Muhammed Masum'un da mektubatı var, Osmanlıcadır. Farsçası yoktu ama ben Farsçası'nı buldum. Onlar bizim mirasımız abla. Babandan sana miras kalsa, ağabeyinlerle kavga bile yaparsın. Hani benim hakkım nerede? Benim hakkımı verin diye vesaire. Bir toprak bile kimseye vermezsin. Babamın mirası diye. Onlar kimin mirasını? İş paraya geldi, mideye geldi mi? Tamam. 70 yaşında, 80 yaşında da olsa, e, böyle seviye üzerinde böyle hasta hasta gitse de, mahkemenin mahkeme geziyor niye? hakkını olmak için. Değil mi? Eyvallah. Ama buraya geldik mi? Ne arayan var, ne soran var. İbrahim Cudi Efendi duydunuz mu siz? Trabzon'dan. Ne adam, ne adam, ne adam, ne adam. O adamın kütüphanesi nerede abla? Bilen yok, edilen yok. Ama şu anda torunları vardır tarlasını biliyorlar, evinin yerini biliyorlar. Ama adamın ilmi nerede? Yani, Efendinin hocası, oflu güven oldursun efendim mesela. Nerede bu adamın ilmi mesela? Ya bunlar var ya, öyle tatlı, tatlı duygular ki, amanin, amanin, amanin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki, geçmiş büyüklerin hayatlarını okuma, Tercüme hallerini okumak, fıkıh okumaktan daha tatlı ve sevimli bana geliyor. Benim kütüphanemin büyük bir kısmı sırf geçmiş zatların tercüme halleriyle alakalı. Kadın erkek, kadın erkek, kadın erkek. Yani bu dinin konuştuklarını yaşayan insanların anılarını, mentibelerini okuyunca insan çok daha böyle iştahlı bir şekilde imana ve İslam'a saldırısı geliyor. Niye? İslamiyet'in ortaya koymuş olduğu sonuçları gördüğün zaman ha demek ki demek ki İslamiyet böyle güzellikleri ortaya koyuyor diyebiliyorsun. Eskiden ecdat zamanında dar muallimatlar vardı. Yani kız hoca yetiştiren medreseler vardı. Oralarda rahmetli Mehmet Zini Efendi'nin Meşahirun Nisa kitabı okutuyordu. Meşahirun Nisa 800 tane kadının tercem hali var. Sahabe-i kiram tabi, tebevut abinden tut Osmanlı büyüklerin analarına varıncaya kadar. Kızın önüne örnek insanlar konuyordu. Bak kızım, bak bu Hazreti Ayşe bir numara. Zaman zaman bir araya gelinsin. Diyelim mesela, bizim burası mesela ben size efendim arkadaşlar Hz. Fatıma, validemizi anlatacağım. Belki bu var ya, altı ay sürecek. Tamam mı? Hazreti Fatıma, Sema Hoca'nın kursundan sorulacak. Hz. Hatice, bilmem hanımefendinin ne desen sorulacak vesaire. Hani böyle efendim e, iman ve İslam'a yataklık yapmış, beşiklik yapmış, analarımız o kadar talebe yapılacak ki sonunda ben, ben Hz. Fatıma olmak istiyorum diyecek noktaya varıncaya kadar. 800 tane böyle anayı anlatıyor. Kimisi iki satır. Ama 10 on satır, kimisi iki sayfa icabında adam talebeye ibret olacak yönlerini dikkate almak üzere, çocuk bunu derslerle okuyor. Eğitimde o örnek, model koyacaksın talebenin önüne. Ve insanlardaki taklit ve kıskançlık duygularını tetikleyeceksin. Tetikleyeceksin, tetikleyeceksin. Ben onun gibi olacağım diyecek vesaire. Şimdi o tarafı boş bırakıyoruz biz, bu sefer çocuk ne yapıyor? Gidiyor hiç yani benimsenmeyecek izinden gidilmeyecek sevilmeyen bir kadının taklidine belki maruz kalıyor. Boşluk bırakıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Eğitim dediğin yani böyle çuvala patates doldurur gibi taribenin kafasını ayetleri doldur. E ee, hadi bakayım bakalım gibi bu dedi bu dedi bu nasara nasara nasara, nasara nana, diyor ki sen bir kişiye mesela bir tane balık ikram etsen bir tane balık ikram etsen onun karnını bir defa da diyorlar. Ama sen bir kişiye balık tutmayı öğretirsen o o ömrünün sonuna kadar belki balık yakalar. Şimdi talebe mi mesela eyvallah ha, ona var ya bu ilmin zevkini irfanın zevkini öyle bir vereceksin ki aha, onu yedi doyduyla kalmayacak. Heee Demek ki bunun mantığı bu. O çizgiyi yakaladığı an, Allah'ın izniyle, sen onu var ya o, o zaman ne olur biliyor musun? 12 silindirli BMW taksi olur. Bir Murat taksi diyelim mesela, bir Doğan Şahin taksi yola çıkıyor, 5 saat önce. Tam araba gidiyor 120 ile. Ama arkadan gelen BMW, o talebe, BMW taksi gibi arkadan gelen ise var ya, 12 vitesi var. Yani kavur gibi araba, o Doğan ve Şahin'i var ya öyle bir solluyor ki bu taksinin bu Doğan ve Şahin'in şoförü geçen arabanın markasını da okuyamıyor. Plakasını da okuyamıyor gibi gelir o talebe. Allah'ın ne acayip kulları var. Hoca bakarsın böyle hamile hanım gibi böyle. <gülüyor> böyle. Kurulmuş ondan sonra. Yemiş ayak ayağa kalkamaz. Ama talebi ise böyle yiyecek kitabı vesaire. Tarikata da bunlar var ha. Bazı insanlar bir yılda bir tarikat dersi Geçiyor. Haftada bir tarikat dersi atlayan var. O kadar hızlı geliyor böyle. benzin yakan bir araba gibi. Hatta Yunan Rabbani diyor, insandan başla şeye varıncaya kadar, arşa alaya varıncaya kadar, bu ara elli bin yıllıktı diyor. Elli bin çeker, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Tarikata önce bu mesafeyi geçmek var diyor. Arşa kadar diyelim. E, yani şu, şu, şu masanın üstü var ya, olsun Allah'ın yarattığı kâin, yani insan tam merkezde. Önce şu seyrisülük böyle başlıyor, şuraya geliyor. Şu ara diyor Kur'an Kerim belli bin yılcek herkes. Namura bana diyor ki az da olsa diyor şu aradaki mesafeyi göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde katlayan Allah'ın dostları da vardır. Talekade girenler de var. Allah Teala insanı beton yapmadı böyle. Önce betonun kalıplarını yapıyorlar. Ah o işatta olduğu gibi. Öyle dök betonu, aç ondan sonra kalıptan üç gün sonra hepsi aynı kalınlıkta, aynı ende, aynı boyda. Öyle değil abla. Öyle değil abla. Allah var ya ohooo larinin var yani beş yüz çeşidi, bin çeşidi var larinin. Hiçbir lale öbürüne benzemiyor. Aynen o şekilde Allahü Teala desen desen kullar yaratmış. Desen desen kullar yaratmış. Ben bir tane taneyim. Başka benden güzel yok. Ya boşuna kendine uğraşma. Ya. Sen kalmışsın kendi enkazının altında. Bir deprem geçirmişsin. Enkaz yıkılmış senin üstüne. Sen hala o enkazın altından çıkamamışsın sen. Nerede kaldız kendini beğenmiştik. Allah'ın ne acayip kulları var. Necici kulları var. Bak şimdi burada şöyle bir anlayışa gitmeyin hiçbir zaman. Ders niye okunur? İnsana mesaj vermek değil mi? Ders niye okunur peki? İnsanda aktif olmayan, hareket halinde olmayan duyguları tetiklemek için değil mi? Eyvallah. Dersini okunur, peki şuradan peki bir iki yaş gelsin diye değil mi? Eyvallah. Ben bu ibareyi ha, beş dakikada okurduğum geçer ben karşılıyorum. Bayram Hoca affedersiniz, mektubatta okudu bize basın. Hayır, öyle değil. Ağzına yemek koymak mühim değil. Ağzına koyduğun yemeği ne yapacaksın? Çiğneyeceksin. Bak ağızda sindirim var, yemek borusunda sindirim var, midede sindirim var ince bağırsak sindirim var. Ondan sonra o ilmek ne oluyor? Kana karışıyor. Can oluyorsan, kan oluyorsan değil mi abla? İlim de aynen böyle Çocuklar, Çocuklar, o, Allah daim eylesin, subhanahu, onu noksan sıfam tenzih ederim. Ve taala, Allah Celle'ye noksan sıfam münezzettir. Ce, muhteşem. Bu ilim Binaya dışarıdan bakıyorsun, aa binaya bak, 16 kat, bilmem ne, üstünde var yüz alt tane pencere, cam da var, kapı da var vesaire. Ona bak kız, bina etenebile olmaz. İçine girdin mi? Odalarını gezdin mi? Eee, içine girmedin, sağına, soluna bakmadın, içindeki mesela dizaynına, ne bileyim işte döşemesi, koltuğu, bilmem nesi vesaire görmeden, anlamadan peki binanın güzelliği. Yok bir anne çocuğunu yedirirken önce ne yapıyor? Mamayı alıyor, kendi ağzına getiriyor, değil mi? Ha? Çocuğun yutabileceği kadarını bırakıyor, üstünü kendisi yutuyor, düzeltiyor, ondan sonra çocuğun ağzına koyuyor. Benim acizane anlayışım böyledir. Ders, talebe böyle verilmeli. Öyle orta sahadan basket atar gibi vesaire. Yo, ben ismi arıyor, 13 sene, 14 sene e, sabah ben baz sen konuşacaksın bana. Efendi bana dedi ki, sen dedi bu işi becereceğe benzerirsin, sen devam et dedi. Yarım satır okurum, yarım satır. Bak şimdi şurada, edamallahu subhanahu ve taala cemiyyete. Çünkü cemiyete, cemiyete kelimiz üzerine var ya, Ben saat konuşurum size. Kalbin Mevla'yla beraberliği, ne demektir bu? Bak burası bir düğme kardeşim. Bu düğmeyi açtığın zaman var ya, aldığından neler çıkıyor neler. Düdüklü tencerede yemek pişiriyorsunuz. Şimdi, Biraz sonra bakıyorsun böyle bir çık çık çık çık çık çık çık çık çık Üstünde böyle bir demir oynuyor ya böyle. Oradan duman çıkıyor. Peki abla, işte şeyin yani, bir tencerenin içerisinde bir tepesinden çıkan duman, ha? Bunun içinde bir şeylerin olduğunu sana söylüyor. Peki içindekiler o kadar mı peki? O duman kadar mı peki? Şeyin içerisinde, bir tencerenin içerisinde, ne cehennem var, nohutlar, ne bileyim kuru fasulyeler, pirinçler bilmem, her tarafı böyle kaynıyor. İnanmak mı istiyorsun peki? Tencerenin ağzını bir aç bakayım o anda. Komple, bu kadar aşağı sen değil mutfak bile her taraf yemek olur. Mektubatın satırları öyle. Yarım satır okudum, efendi dedi ki ben ondan sonra yahu dedi, çok taze okudum dedi ya. Biraz dedi fazla okusam, diyene, yarım sayfa falan ben de azenli güne gel, efendim nasıl ben okurum yani, benim için sorun yok, üç sayfa okuyayım ben. Yani. Ama mesele, yani cemaatin kulağına eritip bunları dökmektir. Ondan dolayı bir şey demedi Yani ne bu, adet olsun işte, gelenek, görenek yerine gelsin diye okudu gitti vesaire, öyle değil. Öyle değil. Şu mektup benim kafamda devrim yapmalı, devrim yapmalı. Bana yeni yeni kararlar almaya beni mecbur etmeli kardeşim. Ah ben bu kafayı ben ne edeyim ben bu kafayı? Ben kendimi şu an Karadeniz'e atsam Karadeniz gene beni paklayamaz yamaz. Deprem icabında. Yoksa dedede, dedede, dedede, dedede, dedede, ne, ne, ne nedir yani bu? Bu ne imi peki? Bir çuval içine doldurup patatesi, doldurup patatesi, doldurup patatesi vesaire falan filan. Bu gidin değil. Onun için yani az oldu ama derdim de mesaj vermekti. Hoca yumruk kadar ya bir şeyi hamuru peki merdaneyle, oklavayla kocaman yufka yapan insandır. Eee, siz bana diyorsunuz ki, hocam şu şeyde işte, hamurdan efendim bize bir şeyler yapar mısınız vesaire? Benim görev o hamuru açmaktır. Bunu evet. sen de öyle veya böyle pekiye okuyabilirsin. Bütün mesela buraya dayalı bir takım şeyler ortaya koymaktır. Ben bir hocama gitmiştim ders okumaya. Ne okuyalım dedi. Ben dedim ki okuyalım. Ya olmaz dedi ya. Kozkoca adamsın dediğimizde mi söz isemine Ahmed rahmet eylesin, Ali Yakup Hoca vardı, Şeyhülistan Mustafa Sabri Efendi gibi âlimin daha ciddi kitab okuyordum dedi vesaire, neyse sonra bir şey karar verdik, o da yani dersi ben hazırlayacaktım, onu okuyacaktım, o gece vefat etti, bana dedim ki, hocam dedim, emsile okuyorum, hocam dedim, ben de otururum, emsile okurum ben de, ama ben bir nasar ederim, geçerim, sen bir nasar edersin, bunun üzerine bana, e, şu yaşa kadar elde etmiş olduğum birikimleri aktarasın. Nasara vesile olsun diye yani ben konuşmaya sohbete vesile olsun diye mesela emsile okuyalım. Bana senin o birikimlerin lazım birikimlerim birikimlerim. Kitabı ben de öyle ya böyle tercümesinden şundan bundan vesaire. E, şimdi mektupta var ya bazı satırlar var az kardeşlerim bazı satırlar var var ya yani nasıl ki böyle. Konuştum düdüklü tencerenin misali. Bakarsın bir oradan bir duman çıkıyor ya. Bu kadar bir şey. Allah'a Bir duman değil orası Orası bir kapak. O, o kapağın altından var ya. Öyle gürülteler geliyor ki. Kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Lan, buradan denizin üstüne bakıyorsun. Bütün gözüküyor. Ama altına değil denizin. ana anam ne balıklar, ne balıklar, ne balıklar. Hele hele kitapta, tasavvufla, tarikat ilimleriyle alakalı olunca Allah Allah, sahabe-i kiram, e, Kur'an'ı okumuyorlardı. Sahabe-i kiram Kur'an'ı yiyordu, yiyordu, Bak demin dediğim gibi sindirilmesi mesele var değil mi? Hiçbir insan ağzına koymuş olduğu yemeği küt diye yutmuyor. Ya, e, bir sindire sindire gitmek gerekiyor. İnsan bir dersi dinlediği zaman, hayatımın en son vaaz ve sohbetini dinledim, düşüncesiyle dinlemeli. Dinlemeli, dinlemeli ve ben bir an, bir zaman gelir de şu dersi dinlediğim gibi talebimi aktarabilir miyimi dikkate alarak dinlemeli. Aa, hoca burada nasıl söylemişti ya vesaire, Cık, öyle değil. Yani insan nasıl ki e, denize girerken soyunur, denizde yüzebilecek, efendim kıyafete girer, atlar denize, bu işte de aynen böyle gider. Sabahtan sonra oturuyor adam, ikindiye kadar sadece iki satır okuyor, iki satır. Molla Fenari, Osmanlı'yı bir ilçe bir Molla fenaya iki satır okuyor, iki satır okuyor, Am, diyelim mesela kocaman kitap, mektup kitap, iki satır okuyor, üç ay böyle devam ediyor, kitap altı ayda bitiyor. Nasıl biliyor musunuz? Diyelim mesela şu kadarını okuyor adam, iki satır okuyor. Ondan sonra talebe şunu anlıyor, ha, demek ki bir ibare okunurken nasıl anlaşılması lazım geliyor, e, nasıl bir değerlendirme yapılacak, işte efendim yani faaliydi, mefûlüydu, harfi cerriydi, mütaallakiydi nasıl değerlendirilecek? Bunun tekniğini veriyor. Ondan sonra diğer sayfaları, günde üç yaprak, dört yaprak, beş yaprak okuyor. Ve o koca kitap peki altıda bitiyor. Şimdi bak cemiyet dedik. Bunu kitabı hiç unutmasın Allah'ın izniyle. Bu mektup gene bir iyi şey bir mektup yani, biraz basit bir mektup. Ama tasavvuf, felsefesiyle alakalı peki yani ee, bir mektup olsa. Ee, orada bir yığın mesela kelime geçiyor. İnsan bu şifreleri çözdü mü, mektuba çözüldü gitti. O bakımdan yani ilmin hakkını bir nebce olsa vermek gerekiyor. O bakımdan yani ne oldu burada şimdi? Ee, i̇ki, dört, altı satır Ama yalnız çek bu. Allah-u Teala istikametten ayırmasın. Evet. Faydalı ve yararlı olan şeylerden mahrum olmaktan etmesi muhafaza eylesin. Evet. Yönermek etmezden razı olsun. Evet. برحمته إلى أطيء الشهانة إلى مرلا الفاتح.